يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه ve kul bid'atin dalale ve kul dalaletin finnar Arkadaşlar isim ve sıfat konusunda elakidatul vasitiyenin e, bugüne kadar yani tafsilatlı olarak sıfatları anlatmaya gayret ettik. Son olarak sapık fırkalardan Cebriye, Kaderiye, Mu'tezile, Murciye, Kerramiye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 فَاسْلٌ وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ الْا۪يمَانُ بِمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ Diyor ki, daha önce sözünü ettiğimiz, Allah'a ve Allah'ın kitabında haber verdiği hususlara iman etmek, ile Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan mütavatir olarak nakledilip ümmetin selefinin icma ile kabul ettiği icma ile kabul ettiği min ennehu subhanahu fauka fauka semâvâti yüce Allah'ın semâvatının üzerinde ale arşihî Arşının üzerinde olduğu, Arşının üstünde olduğu Ali yunale halkı, mahlukatına Ali yani mahlukatının üzerinde olduğu. Ve vahve Subhanahu ma'hum ayna kanu, her nerede olursa olsunlar kullarıyla beraber olduğu.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 o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hadis suresinde yüce Rabbimizin bu sıfatları zikredilmektedir. Ve leysa ma'na kavlihi ve hu ma'akum. Ennehu bil halq. Yani sizinle beraberdir deniyor. Kasıt yani sizin içinizdedir sizle beraberdir ya da kullarıyla karışık karışıktır manası çıkmaz. Fe inna hada hada el fe luga. Diyor ki ne bunun lugatı da bunu gerektirmez. Belil kameru ayatu min ayati llahi min asghari mahluqati. Örneğin ay yani bildiğimiz ay kamer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 değildir biz bunları daha önce tafsiratlarıyla açıklamıştık yine şer bölümünde değineceğiz inşallah ve subhanahu foku arşi yüce Rabbimiz subhanahu wa taala arşın üzerindedir rakibun ala halki ve kullarını gözetleyicidir muheyminun alehim onlara hakimdir mutallun alehim ile gayri zalik İla gayri zalika min mim maani yani gerektirdikleriyle beraber kulları üzerinde rakiptir kulları üzerinde gözetleyicidir ve onlara hakimdir yani <gülüyor> gözetleme Eve ha kumar el adı Allah şunları bize haber verdi. O Allah üzerindedir. ve kullarıyla beraberdir. Yani mahlukatıyla بعد لهونك.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 Tahrife ihtiyaç olmaksızın hakikati üzerine bunlar anlaşılırlar. Misli en yuzanne enne zahira kavli fisseme Hani Mülk Söresine diyor ya e emintum men fisseme Burada da diyor ki enne zahire kavli fisseme enne semâe tuzilluhu ev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 yani ha, Ey ales seme. Yani burada Bir zarfın içerisinde Yani Allah semanın içinde gibi Anlamak batıldır diyor Çünkü buradan kasıt daha önce bunları Açıkladık biliyorsunuz Hadisler ışığında Ayetlerle dedik ki Mesela Şu hadis delil getirilebilir irhamu men fil ardi yerhamkum men fil Ey siz yerde, yeryüzündekilere merhamet edin. Gökyüzündeki de yani gögün üstündeki de size merhamet etsin. Yani burada fil kasıp yerin içindeki ölüler veya kurçuklar, hayvanlar değildir. Ey fil ard yani yerin üzerinde yaşayanlar. sonra bu ev yani neyse ala sema ve ee, tazülü yani, fey, fey, veya fey. Olafer Sema, Sema. Ayıp. Tamam, ben hapsed. Hekim. Ve bu da Yani diyor ki Allah, Allahı gölgelemiştir. Sema Allahı gölgelemiştir. Veya Sema onu kuşatmıştır. Veya Hutt, e, e, efendime söyleyeyim, Sema'nın içindedir gibi bir inanış batıldır. Bir icmâi âhiliyye ilmi ve iman. Bu da diyor. İlim ve iman ehlinin icmasıyla bu böyledir. Fe inna allaha kad vasia kursiyuhu s vel Ve bilinmelidir ki Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kürsü nedir arkadaşlar? Kim cevap verecek? Oturulan şey. Küsekte oturuyor. Küsekte Ayakların şey kürsi. Arş nedir o zaman? Eğer bu oturulan yerse mesela. O yüzden Arapça lugatta. Mustafa nedir? Söyle sen oradan hocam. E, kürsü nedir? Allah ayet-ül kürsiyi sık sık okuyoruz. Yatarken, sabah, sabah zikirlerinde, akşam zikirlerinde. <gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereketu. Hoş geldin. Evet. Şimdi Kursi nedir arkadaşlar? Soruyu yeniliyorum. Hani diyoruz ya kursi yuhus semavi ve Bu kardeş Suriye. Mesela şu kürtü yani. Ya ağlı, ben bas anlat. Allah. Akhi, eş kursi, eş manat kursi. Allah azza ve jel sıfana vatan yapıyor. Kursi elde ne işi? Her Tamam? Allah azadet ve sa kursi semavi ve al. Allah azadet sebeps merbek Yani ben kısaca Allah azza ve Celle مو إنه السماء نحنا كما نراها السماء يعني في الأعلى في الأعلى إنه أعلى يعني كرسي تقعد <تصفيق> عليه نعم كرسي هل عرشك كرسي عرش <تصفيق> عرش هذا كرسي شو الشو... <تصفيق> شو معنات العرش وشو <تصفيق> معنات الكرسي العرش يعني أحسن عرش. من الكرسي, الكرسي يعني, يعني يعني مزين مزين وكان عرشه يعني إنه كبير وفسيح جميل يعني عرش الملك عرش السلطان بيخ كلسي إيش كرسي, كرسي أصغر من آه ف... آه آه آه أنا بقول لك العرش العرش يعني, كرسي يعني كرسي بيقولون تخم يعني إيه يعني ااا اي في, في الدنيا يعني فال المالك يقعد يجلس عليه يعني الكرسي يحط كرسي أصلًا بدل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 oturdukları şey. Eskiden banyolarda da Tamam işte işte Arkadaşlar yalnız Mustafa hadi kursi. Ha. kursi yani kursi. Kardeş, şöyle söyleyeyim. Bizim kelamımızda kursi biz buna deriz kursi.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 Hey, hata etmesin yani, <gülüyor> yani, yani, yani. <gülüyor> Ha ha, yani, ya, Ne ya, ya, ya, Bak, yani bilen söyler Allah'ın izniyle, bu caiz bir. Ya, yani. ha, ha. Ya, Allah dileseydi böyle derdi. Bu, yani, kürsi ilimdir denemez. Kürsi aynı ifade edildiği gibi İbn Abbas diyor ki, arşan azaran. Arşan azaran, kürsünün büyüklüğü çöl'e atılmış bir yüzük gibidir. Allah azze ve celle'nin arşı ise mahlukatın en büyüğüdür. en büyüğüdür. Ondan daha büyük bir şey Allah yaratmadı. En büyük mahlukatın en büyüğü arşı. arştır. Allah azze ve celle de bu arşın üzerindedir. Evet. Ve diyor ki: "Ve hu yemsku's semavati vel ard an en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 Maddi olarak hissedilen karışık olur, birlikte olur ve yakınlık demek değildir. Yani az önce yani. haber verdiğimiz gibi yani vahwa ma'akum ayet ediyor ya o sizinle beraberdir. Ey, aynen beraberdim. Yani her nerede olursanız diyor ki ne buradan kastedilen maddi bir birliktelik değildir. Az önce metni okurken söylediğimiz gibi arşının üzerindedir. Ama kullarıyla karışık değildir. Efendim? Muhammed Musa Aleyhisselam da Hanun Aleyhisselam haline girin dediği zaman Allah İnni me'akum inni semi'un ve basir. Ha. Esma ve ara. Eyvallah. Esma ara. Devam et. Esma ve da yani oradaki. Hayır devam et. Soruna devam et. E beraberliği yani bu şekilde görmesi. Tamam işte Allah Azza ve Celle ben sizinle beraberim. Nasıl beraber olduğunu da açıklamış. He. <gülüyor>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 Nasıl olur da Allah subhanahu ve teala en büyük olan yani her şeyin üstünde ve bütün mahlukatı yoktan var eden, onların gizlediklerini ve aşağı çıkarttıklarını bilen, öncelerini ve sonradıklarını bilen, yoktan onları var eden, Yüce Rabbimi subhanahu ve teala nasıl olur ki diyor bunu mümkün görmezler ya da nasıl böyle bakılabilir? Bu ay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 yani birisi çıkıp şunu diyebilir. Örnek, Allah bizimle, Allah diyor ki, diyor, ee, ben sizinle beraberim her nerede olursanız. Ha, e, bunu de diyen Allah, Allah demek ki bizimle berabermiş. E bu bir tarafta da ayet diyor, الرحمنü Ar alel arşisteve. Dolayısıyla bu, bunlar Allah Azza ve Celle için mümkün değildir denmesi, acizliktir, akidede problemdir. O halde yüce Rabbimiz, Zati ile arşının üzerindedir. Ancak sıfatlarıyla kullarıyla beraberdir. Mahlukatıyla beraberdir. Yani Yüce Rabbimizin bir sıfatıyla nedir arkadaşlar? Ma'iyyat sıfatı. Evet. Demek ki ma'iyyattan biz ne anlıyoruz? Kim söyleyecek? Ma'iyyattan nedir kasıt? Beraber, evet. ee, beraber oluştan Beraber nedir? Yani aç bu beraber oluşu. Hayır zati değil. İşitmesi, görmesi ve bilmesiyle ma'iyyat sıfatına inanıyoruz. Kudretiyle diyebilmiyorsunuz. Kudretiyle yani. Kadirdir tabi kulları Hadi. üzerinde. Ee, ancak burada zatı ile kullarıyla beraberdir. Kesinlikle Kur'an ve sünnete muhaliftir. O halde Yüce Rabbimiz zatıyla arşın üzerindedir. Sıfatlarıyla da kullarıyla beraberdir. Bizi işitiyor, bizi görüyor. Ben şunlara şahit oldum. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bak belki bu hatırlar mısın? Bilmiyorum. Yıllar önce nizam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 ne Şimdi dedi. geçen bir e, konumuzla alakası var. Bu Mevlevilerin şeyi vardı. Programı vardı K Konya'da. Şefi Arus. Şefi Arus. Şey vefat sıyılmış. Ee, şey mevla mevla Ananın vefat sıyılmış. Şimdi mevla mevla radyo... <gülüyor> <gülüyor> mevla Ananın vefat sıyılmış. Nasıl? <gülüyor> mevla Ananın vefat sıyılmış. Neyse canım. İşte program var radyoda. Şimdi spiker. Ee, Biraz TRT'nin spikerlerim bilirsin yani. Şöyle bir güzel soru sordu yani, hoşuma gitti yani. Orada mevlevilerin bir liderine sordu, Konya'daki liderine. Dedi ki niye dedi sadece hep mesnevi diyorsunuz mesnevi bu kadar abartıyorsunuz dedi mesnevi ne Mevlana'nın tabi. Niye hep bu mesnevi mesnevi diyorsunuz? Dedi ki olurum dedi bu dedi işte şöyle kurtar. E Mevlana'nın şöyle diyor. Şöyle yazıyor dedi bak. Bir de iddialı konuşuyor öyle. E ne yazıyor dedi? İşte bu e, Rahman'dan bana vahyediliyor. ediliyor. canım bana vahiy ediliyor. Tamam. Rahman'dan bana vahyediliyor. ediliyor. Evet. Tamam? Şunu söyleyeceğim ben. O öyle söylüyor tamam? Bir şey ne diyor? E, ona netfet bu sözü yine. Ve o zamanı netfet evet. Tabii. Evet. E bana bu yazdırıldı. Evet. E herkes evet. böyle yazdırır, yazdırır. <gülüyor> Allah'ın evet. kitabı böyle kalıyor. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim evet. ne yani şimdi o Ama zaman? Ama bu itiraflı şey yani. Yani Bu zaman için söyleniyor. İşte ben bu nispet edilen dedim. Ben nispet edilen. Ben nispet edilen. Ona nispet ediliyor. Yok yani nasıl ihtilaf. Yani ben bilmiyorum. Var. Ne ihtilaf. Yani ona mait sonraki gelenlerin ona. Ama sonra kendi, kendi şeylerinde, var. kendi kitaplarında var yani bilmiyorum. Tabi yorumlar vermiş olarak. Olabilir ha yani o camia buna inanıyor ben, ben en azından. Ya, zaten yani ben zaten onu hem, Nispet ediliyor dedim. Zaten kesin bir yani anı. inşallah dememiştir. Biz de öyle demiştik. İnşallah dememiştir. Yani. Hatta de yani. dönme olayında yani, şey dönme olayında. Şebaba mezarlara gidilir. Oşağıtları <Sessizlik> yani diyor ki Allah azza ve celle diyor ki ne ben izene, yani bi yani <gülüyor> yani diyor ki ne böyle bir soru soralım. Allah ayette diyor ki, karşımın üzerindeyim. Bir de diyor ki 3 kişi olmayı versin, 4.'sü Allah'tır. Veya 5 kişi mi neyse. Diyor bu nasıl anlayacağız alniyeceğiz? Nasıl anlıyoruz arkadaşlar? بالسماع وما ما يرفض من قوين إلا ولديه رقيب, رقيب, رقيب. عتيد يعني طالما عندك رقيب عتيد ما عز جل معناه يعني هن يقولون الله سبحانه وتعالى فوق السماء أي فوق ممم. الأرش مع صفته أي بعلمه وسمعه وبصره معنا يعني الله هذا إن شاء الله يتقادنا تمام <تصفيق>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 Ben sizin için cebinizde ne var görmem. Hazine Ama Allah Subhanahu ve teala her şeyi görür ve bilir. Dolayısıyla beraber olması için illa mekan birliği olması gerekmiyor. Yani bizim maiyyat sıfatı, Arapça maiyyat beraber oluş demektir. Yani biz maiyyat derken, beraber oluş derken illa böyle yan yana e, mekan birliği aynı mekan içerisinde kullarla karışık manasında değildir. Böyle bir inanç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 Ve kesinlikle Allah Azze ve Celle çünkü hadis, başka hadiste diyor ya Allah diyor kıyamet günü gökleri bir eliyle dürer. Allah. Gökleri bir eliyle durer Efendime söyleyeyim e, yeryüzünü diğer eliyle durer Yani kağıt gibi her bir top etmek, durmak bu demektir yani. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle e, onun elinde hardal taneleri gibi bunlar yani.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 Yüce Allah'ın o sizinle beraberdir buyruğundan hulüliye. Ne demek bu? Hulul ya. iddia ettiği şekilde. şey Hallaj Mansur'un. ne demekmiş? Yüce Allah'ın belirli bir takım şahısların içine hulul etmiştir 20'dir. diyen kimselerdi. Yüce Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Bunlar Mithshabbihanın vulatatırlar aşırı gidenlerdir. Ya yani, o hallac Mansur'un evet enen hak demesi Ali radıyallahu an içinde bunu söyleyenler maalesef olmuştur. Yani aşırı sapık fırkalar Allah Subhanahu ve Ali'ye hulul etti falan gibi inançlar mevcuttur. Rafizeler uzantılar değil mi? Evet. Burada da zaten bu vulatları diyor. Yani aşırı gidenleri demek. Aynı şekilde heh. karışıklık ve iç içe oluş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 balet, banyo fark etmiyor değil mi? Görüyordur yani. Burada mı görüyordur? He, görmesi, yani, içintesi görmesi de. var. <gülüyor> tabii tabii. Yok Allah Azze ve Celle kim, nerede, nedir görür yani, bilir. Her şeyi bilir. Ancak şunu söylüyorum. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ فِي خَارِجِ الْعَالَمِ وَلَا فِي الدَّاخِلِ الْعَالَمِ Allah Azze ve Celle bu alemin dışındadır, içinde değildir.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 Başladığı, başladığı, He? Başladığı, başladığı yer. Ha? Yani. Başladığı yer. Bittiği yer. Ha, bir başlandırcı yani. Bir bittiği yer var değil mi? Hı. Neresidir bunun sınırı? Muhtemelen açtır. <gülüyor> onlar şimdi bu soruyu soruyoruz. Neresidir? ki açtır. Yani Zamanında. Bunu, bunu onlar yapıyor. Ha. diyoruz. Neresidir peki? Yani bu mahluk yaratılmış değil mi ha? Hani Allah'a mekan isnad ettiniz diyorlar ya bize. Biz de diyoruz ki peki diyoruz mekan da mahluk mudur?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 Zandan, şüpheden münezzehtir. Şimdi devam edeceğiz. Demin o beraber oluş sıfatını biraz daha açacağız. İkram. Ya akı. Hâzel. Bâd-i ikrahûn. Şehitân-ı sallam. Al-lisavutak. Nâ. Faslan.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 yakın ve dualarını kabul edici olduğuna iman etmekte gider. Yine bunun kapsamına Yüce Allah'ın yarattıklarına yakın ve dualarını kabul edici olduğuna iman etmekte gider. Nitekim Yüce Allah bu hususları şu buyruğunda bir arada söz konusu etmektedir. Kulların sana beni sorarlarsa muhakkak ben pek yakınım. Hakkı Resulü. Şüphesiz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 vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Evet, vesveseler yani, ne vesveseler vermekte? Ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Evet. Zaten biz ona şah damarına daha yakınız. Kaf suresi. Bak senin söylediğin ayet. Gelecekti değil mi? Evet. Böylelikle kitap ve sünnette söz konusu edilmiş yüce Allah'ın yakınlığı, beraberliğiyle yine bunlardan söz konusu edilen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 maiyet sıfatıyla uluv sıfatı ya da istiva sıfatı zıt gibi görünse de o yüzden bu iki hususu bir beraber karşılaştırarak diyoruz ki ne? bu bizim akizemizdir. Biz inanıyoruz ki Yüce Rabbimiz arşın üzerinde olmakla beraber kullarını işittir, görür ve bilir sıfatlarıyla onlarla beraber. Dua edildiği zaman dua, dualarına icabet eder. Ve aynı az önceki hadiste e, ifade edildiği gibi Allah size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 Bu bizim akidemizdir. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu, Allah Azze ve Celle'nin bunun için yeryüzüne gönderdiği bütün Enbiya'nın çağırdığı akide bu. Evet, devam edelim. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Buna bakalım çünkü bu sıfatlar bahsi bitireceğiz. Bunu bitirdikten sonra hangi konular var? Ee, i̇nşallah ahiretle ilgili artık. Bundan sonra bah, yani dirilmek, e, hesap ve buna benzer. Bununla ilgili akidemizi de inşallah göreceğiz. İki e, husus var, onları inşallah okuyup bitirelim. Fılda. Ve İman Allah ve Kütb'ü İmanı bıanın Kur'an kelam Allah, Menzel, Geyr Mekluk, Minhu Beda ve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 Mesela İsa Allah'ın oludur diyor. Haşa. Yani o İncil'den de duysak bunu başka yerden de duysak bu bellidir bir küfür olduğu. E çünkü hakikatta böyle bir şey olmaz yani. Zekret Hanbel ona diyor diyor ki Ahmed İbni Hanbel diyor bu konuda bundan ötürü çokça işkence gördüm. Doğrudur. Ahmed evet. İbni Hanbel Kur'an Allah'ın kelamıdır dediği için o zaman Muhtezile'nin hakimiyeti vardı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 Allah Azze ve Celle bir eşyayı konuşturur, bir ağacı konuşturur veya kelamın kendisini yaratır ancak o konuşmaz. Eğer diyorlar o konuşursa Allah Azze ve Celle kelimse o zaman diyorlar o he, bütün sıfatlarda mükemmelse konuştuğunda mı mükemmeldir sustuğunda mı? Ha, böyle bir mantıkla yaklaşım var. Dolayısıyla diyorlar mükemmel olması için eğer konuştuğundaysa sürekli konuşması gerek. Eğer sustuğundaysa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 Salan'a aittir, mana Allah'a aittir. Ya da tam tersi, harfler Allah'a aittir, mana falan. Harfleriyle, manasıyla Kur'an nedir? Kur Kelamullah. Allah'tır. Bu bizim akidemiz. akidemizdir. Allah Kur'an'ı kendinize biz de hitab ettir. Biz derken yani bir çoğunluktan yapacak. Kur'an'ın edebi tasvirini konuşmayacağız. Sonra konuşalım onu. Allah azze ve celle öyle der. Yani orada bu edebi tasvirirdik inşallah. Allah Allah ben verdik biz verdik diyor. Ya. E biz yani. Nahnu halaknak. Biz sizi yarattık diyor. Ne biz yapacağız? Biliriz. Tamam. Ama tamam. Allah azze ve celle tektir. Evet. Allah'a ve kitap kitaplarına imanın kapsamına girmektedir. Sözleriyle Mushaf'ın Kur'an-ı Kerim musannıf, musannıf. Kur'an Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna iman etmeyi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 O ezelden beri böyledir ve böyle kalmaya devam edecektir. Evet. Her ne kadar bu kelamın birimleri hala hikmetine uygun olarak peyderpey ortaya çıksa da ee, parça parça. tür olarak onun kelamı kadimdir. Mesela bizim Türkçemizde şöyle bir tabi var. Sıfatım kuruyor derler mesela. Yani istiyordun muyum? Yok yok daha yani. var. Kimleksiz insanlara daha önce sıfat niteliği olmayanlara evet. sıfatı kuruya derler yani uyum konusunda ya. he uyum kurusun derler o anlamda işte o anlamı kimin yani Şuradan, bir, bir bir baktı, kimliği var, var ya adamın da kimliği baktı. var ya ben burada bu, daha önce bu, o kimliği evet. daha önce sıfatı kuruya derler yani evet. sıfatı yani ne dedi daha önce? kimisiniz cansızsınız diyor evet. Ya da sura, suratın kuruya manasını evet, da söylüyor tam hellik ondan mı konuşan selam ya anne lan Arkadaşlar şunu hemen bitireyim, müsaade ederseniz. He. Daha önce şöyle demiştik, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Sözündeki izafe, sıfatın mevsufa izafe edilmesi kabilindendir. Yani sıfatın e, mevsufa, vasıflandırılana izafe edilmesi kabilindendir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Rabbimizin sıfatı olduğu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 İnşallah bu sözümüzün özüdür yahi faddal icra ile hon hada ile hon nakra entee hadi wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala ali muhammad salallahu alekum allahumma bihamdike ashhedu an illa enta astaghfiruka wa atubu ileyk